elzinin amanu yqatiluna fi sabilillah velzinin keferu yqatiluna fi sabilit tagut diyarullah subhanahu ve taala ve qatilu awliya'ish şeytan inna kayda şeytan kana daifan allah taala diyor ki iman eden insanlar allah yolunda savaşırlar kafirler ise tagutun yolunda savaşırlar öyleyse tagutun şeytanın askerleriyle savaşınız çünkü onların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 Onlara asker olarak geçiren bir insan acaba gerçekten tevhidü inkar edebilmiş midir ki Eide ila Allah'a safa sağlam yapışabilmiş olsun. Tabi baktığımız zaman Allah Subhanahu ve Teala'nın isimlendirmesi yetiyor zaten. Ellezine amenu yuqatiluna fi sabilillah. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Vellezine kafarû kâfirler ise yuqatiluna fi sabilit tavûd.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 Kur'an-ı Kerim'e zaman Allah'ın en çok zikretmiş olduğu kıssalardan bir tanesi Firavun'un kıssasıdır. Öyle değil mi? Allah Teala Firavun'u anlatırken Firavun öyle bir zalimdir ki, Firavun öyle bir cabbardır ki, bugünkü sistemler Firavun'un yanında hiçbir şeydirler. Allah Firavun için ne diyor? Aynı bakın, aynı ortamı Allah Sübhanu Teala bize canlandırıyor. Kasas suresinde inne <gülüyor> firavuna ala fil ardı ve ceale ehleha şî'an yettaba'u tâife Yüzdebip abdahâlâm ve yastahi nisâlâm. İnnehu kana min al-muxsiddin. Allah subhânahu wa taala diyor ki: Firaun yer yüzünde büyüklük tasladı. Firaun yer büyüklük tasladı. Ve kavmini fırkalara bölüp de onları mustadaf kıldı. Kavmini fırka fırka yapıp, böyük böyük yapıp, onları ne yaptı? Onları mustadaf kıldı.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 Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Fa akhaznahu ve junudahu fanabaznahum Biz onu ve onun askerlerini beraber tuttuk ve onlara ne yaptık? Onları boğduk diyor Allah Subhanahu ve Teala. Allah Firavunu boğduğu zaman Allah onu askerlerinden ne yapmıyor? Onunla askerlerini birbirinden kesinlikle ayırmıyor. Hem dünya isimlendirmesinde Allah onlara aynı ayetle zikrediyor, hükümlerine ayırmıyor. Hem de azap ettiği zaman Allah dünyada Allah subhanahu wa taala ne yapmıyor? Allah subhanahu wa taala onları birbirinden ayırmıyor. Firavun ve Firavun'un yanında yer alan tağutun ordusunda bulunan askerleri Allah velem ki zorla dahi girmiş olsalar, velev baştaki tağut dahi olsa insanları ezen dahi olsa Allah subhanahu wa taala ne yapmıyor? Allah subhanahu wa taala onları birbirinden ayırmıyor. Peki belki bazısı bize der ki burada özellikle hani hadi aykenin hadisi vardır. Bir ordu Kabe'ye doğru savaşır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 Sadece ki bulunmaları Allah Subhanahu Taala bir ayet indiriyor. Nisa suresinde. Allah Subhanahu Taala diyor ki: "İnnellezîne tawaffâhumul melâiketu zâlimî enfusahum." "Kâlû fîmâ kuntum?" "Kâlû kunnâ mustaz'afîne fil ard." "Kâlû em lem tekun ardullâhi vâti'atan fetuhâcirû fîhâ?" "Ulâika mevâhum cehennemu O diyor, meleklerin canlarını alıp da nefislerine zulmedenleri gördün mü?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 Yani bakın daha hiçbir şey sormadan melekler onlara tahtlarını soruyor. Hangi tahttaydınız siz diyor. O melekler de biliyorlar ki bunlar zorla çıkarılmışlar o orduya ama kabul etmiyorlar. Hangi tahttaydınız siz diyor. Onlara derler ki biz yer yüzünden mustaftır. Yani bizim gücümüz yoktu. Bizi zorla çıkardılar oraya. Biz zayıf olan insanlardık diyorlar. Melekler onlara bakın nasıl bir cevap veriyor. Bu özrü yerle bir ediyor melekler. Kalu elem tekun ardullahi vasi'atan fetahaçiru fiha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 Melekler bu bahaneyi yerle bir etmişlerdir. Ve onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir. An yerde arkadaşlar Peygamberimizin amcası olan Abbas yine oraya zorla çıkarılmıştır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Abbas yine bu orduda zorla çıkarılmıştır. Tabi esirler geldiği zaman Hz. Abbas da esirlerin arasındadır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki Ya Resulallah ben Müslümanım diyor. Peygamber diyor hayır sen de fidyeli vereceksin diye esirler gibi.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 peygamberimiz. Ta yoksa bi bi min al bi açık bir alanda oldukları zaman veya kimisine göre o bir mekan ismidir. Orada bulunduklarında Cağbe'ye doğru savaşmaya gelirken Allah onlarına ne yapar? Allah onların başını sonunu yerle bir eder diyor. Orada Hazreti Ayşe diyor ki ya men Onlardan o orduda çarşı pazar için bulunanlar vardır. Yani Kabe'ye gelip alışveriş yapmak için bunlar vardır. Veya onlardan olmayan insanlar vardır. Peygamberimiz diyor, bu Önce diyor, Allah onları helak eder, sonra herkes kendi niyeti üzerine dirilir diyor. Tabii bugün bazı kendi tağutunu inkar edemeyen, tağutu inkar etme kendilerine ağır gelen, La ilahe illallah'ın la canlılığını yakalayamayan insanlar arkadaşlar ne yapmışlardır? Bu hadise yakışmışlardır.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 Sizden önceklerin başına gelmeyen, sizin başınıza gelmedikçe siz cennete gireceğinizi mi zannettiniz diyor Allah subhanehu ve Teala. Em hasibtum en tedhulul cennete welma ya'lemi Allahu ellezina cahadum <gülüyor> minkum. Ve em hasibtum en tedhulul cennete welma ya'lemi Allahu ellezina sabirin. Allah sizden cihat edenlerle sabredenleri birbirinden ayırmadan, siz bunları bilmeden siz cennete gideceğinizi mi zannettiniz diyor Allah, <gülüyor> <gülüyor> Allah Teala. <gülüyor> Peki sen cihar etmeden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 Onun Allah'ın dışında hepiniz bana tuzağınızı kurun ve bir dakika dahi beni ertelemeyin diyor. Yani elimizden geleni ardınıza koymayın diyor. Ne yapabilirseniz yapın diyor. Ben sizin ve benim Rabbim olan Allah'a tevekkül ettim diyor. Bakın işte bu mümin olan insanın örneğidir. Tek başına dahi olsa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 Onlara kafa kaldırabilir. Aynı şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu noktadaki ne yapın? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu noktadaki sahabesinin fiilini düşünün. İşte arkadaşlar bu insanların zaten problemi neydi demiştik? Tağutu inkar edememez. Tağutu inkar edemeyen bir insanda ne yapamaz hiçbir şekilde? La ilahe illallah'a yapışamaz. E bırakın bunların tağutu inkar etmesi. Bunlar bilekis gidip tağutun ordusuna ne yapanlardır?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 Allah'ın dışındaki tüm ordular tavuttur demiştik. Allah'ın dışında kendi uğrundan mücadele edilen tüm yollar tavu demiştik. Aynı şekilde bugün Müslüman olduğunu zannedip de hala kavmiyetçilik peşinde koşan insanlar veya da hala sosyalizm peşinde koşan insanlar ve bunun uğruna mücadele eden insanlar veya da kendi kabilesi için mücadele eden insanlar ne değillerdir arkadaşlar?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 o dirhemin ve dinarın kulu helak olsun diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Öyle değil mi? Ve dua ediyor onlara veya helak oldu kimisine göre haber veriyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Peki bir insan paraya kul olur mu arkadaşlar? Bir insanın paraya kul olması demek hayatının ana taşının para olup onu yönlendirenin para olması demektir. Yani bu insanın takutu nedir? Allah'ın dışında kul olduğu yer... İnsanın parasıdır veya insan işidir. İnsan işi elinden gitmesin diye veya insan para kaybetmeyeyim diye eğer Allah'ın dinini terk ediyorsa ve bunun uğrundan mücadelesini veriyorsa bu insanın tavutu nedir? Bu insanın tavutu budur. Çünkü Allah'ın dininin dışında bütün mücadele edilen kaynaklar tavuti kaynaklardır. Ve Müslümanların bunu ne yapması lazımdır? Müslümanların bunu inkar etmesi lazımdır. Ki Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde kavga edince insanlar Biri ya ensar, biri de muhacirin deyince Hadi ey ensar toplanın, hadi ey muhacirler toplanın Birbirlerine girecekler Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Dauha fe inneha muntene.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 Dedik tağutun bir manası, alemlerin yanında ve ayetlerden çıkan manası, Allah'ın vahyinden insanları karanlıklara götüren her şeydir. O zaman bunun altına sokmuş olduğumuz bütün sınıflara, Müslümanlar bunları inkar etmediği müddetçe, bunlardan uzaklaşmamış olduğu müddetçe, konunun içinde saymış olduğumuz yerler ve sizin aklınıza gelebilen her şey olabilir. Öyle değil mi? İnsanı Allah'ın vahyinden karanlıklara götüren herhangi bir müesseseyi, insanlar eğer inkar edemiyorlarsa, Öyle değil mi? İnsanlar bundan uzaklaşamıyorlarsa insanlar tavutu inkar etmemiş. Bu insanlar tavutu inkar etmemiş demektir. Ve yine dedik ki arkadaşlar tavut nedir? Allah'ın dışındaki bütün hüküm kaynakları tağuttur dedik. Bunlara oy veren insanlar veya parlamentoya girip bu sistemi yürüten insanlar öyle değil mi? Hangi isimle bunu yaparlarsa yapsınlar. Bunlar tavutu inkar edememiş, tavuta iman etmiş ve Allah'ın imanlarını yalanladığı insanlardırlar bunlar dedik. Aynı şekilde dedik tavuk kimdir kahindir dedik öyle değil mi arkadaşlar alimlerin deyimlerinde tavuk kahindir dedik kahin de ilmini haber veren insanlara her insan kahindir dedik bugün falara giden kağıt parçalarından kaderlerini belirlediklerini zanneden, benim burcum buydu senin burcun buydu bu hafta burcumuza göre şöyle olacak böyle olacak diyen insanlar bunlar tavuğu inkar etmemekle beraber bunlar tavuda iman etmiş insanlar dedik ve sihirbazlar dedik arkadaşlar.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 Kafir olan. Ve Nefise bir Bunlar da kafir olan insanlardır dedik Allah'ın isimlerine. O zaman gerçekten arkadaşlar, şöyle bir dönüp düşünelim. Taht iman noktasında bu kadar önemliyken, insan onu inkar etmeden Müslüman olamıyorken, bugün bizim toplumumuzda tahtın ismini bilen insan sayısı parmağa geçmiyor neredeyse. Bir elin parmağını geçmiyor neredeyse. Öyle değil mi arkadaşlar? Bir çoğu ömründe tağut metnini duymamıştır. Önce biz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 Öyle değil mi? Abdesti namaz kılıp da yok benim iki olur. Ben abdestsiz kılıyorum diyen insanın namazı nasıl batılsa, tagutu inkar da la ilahe illallah'ın bir şartıdır. Tagutu inkar etmeyen bir insan ne kadar da ben Müslümanım dese, Allah'ın yanında ne değildir? Allah'ın yanında Müslüman değildir. Ve tagutu inkar dikkat ettiyseniz arkadaşlar, en üst mertebesi elle olandır. Yani Müslümanların Taifetül Mansur'un bir araya gelip yeryüzündeki tagutî sistemleri, öyle değil mi? Bedenleriyle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 Acaba bugün diyorum bu saymış olduklarımız Allah'ın nazlıyla bunların tabut olduğunu anlılır. Ve vallahi ben inanmıyorum ki bu insanlar ne yapsınlar arkadaşlar? İnsanlar bu noktalarda çelişsinler. Yani bir okulun çocuklarımızı küfre götürdüğünde veya küfrü öğrettiğinde bir insan bizimle ihtilaf etsin. Veya asker yeni küfür ordusu olduğunda biri bizimle ihtilaf etsin. Ki bu zaten İslam dinini tanımamıştır. İçinde bulunduğu din bambaşka bir dindir o zaman.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 hem bizim hem de toplumun nedir arkadaşlar? Toplumun sapıtma noktasıdır. Allah'tan bizi ve tüm Müslümanları veya Müslüman olmak isteyen insanları korona ve sünnete döndürmeyi ve la ilahe illallah'ın ilk şartı olan tağutu inkar etmeyi bize nasip etmesini Allah Subhanahu ve Teala'dan temenni ediyoruz. Ve ahiru da'vana en hamdulillahi rabbil alamin.